Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. Saatlerimiz 16.30'u gösterirken Açık Radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere merhaba diyoruz. 15 günde bir çarşamba günleri saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini konu ettiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine programımızda ilginç bir yaşam öyküsü bizlerle birlikte ve biz yaşam öyküsünü paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Sevgili Semih Yalman, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşam öykünüzü bizimle paylaşmak e, paylaşmayı kabul ettiniz ve bugün tamam. konuğumuz oldunuz. Dinleyicilerimize kısaca bahsetmek gerekirse Semih Yalman kimdir? Semih Yalman özü aşk olan, hayattaki misyonu dürtmek olan bir hayalperest. Ama herhalde bu dünyadan göçüp giderken de içinde iyilik barındıran birçok şeyi bırakıp şair olarak anılmayı arzu eden bir yarım yamalak adam. Bir hayalperest, bir yarım adam, bir şair. Biraz sonra bunları daha detaylıca dinleyicilerimizle paylaşacağız. İlginç bir yaşam öyküsü dedik. İlan veren bir yaşam öyküsü olduğuna inanıyoruz. Biz bugün sizlerle paylaşırken Semih Bey'in yaşam öyküsünü. Birazcık daha geriye gidelim isterseniz. Nerede başladı yaşam öykünüz? Annemin karnında. Aslında annemin karnında değil. Ben e, annemin karnına düşme anımı tecrübe ettim. Daha sonra hayatımda. Çok ılık bir yerdi. Çok güzeldi. Çok bütünleşik bir yerdi. Oradan beni bir şey kopardı. Sonra karanlık bir yere gittim. Islaktı. Çok sesler başladı. Sonra bir tünele girdim. Ve ışık vardı. O tünelden çıkmak istemedim. Sonra çıktığım zaman da müthiş ağladım. Anneme sorduğum zaman anne dedim ben zor mu doğdum? <gülüyor> Sen çok, zordun, çok zor doğdun dedi bana. Dolayısıyla yani başladığı noktayı Oluşumu herhalde tecrübe etme şansına ya da bunu görme şansına sahip olan insanlardan biriyim diye düşünüyorum. Nerede başladı bu yolculuk? Bana sordukları zaman yani sen nasıl bir insansın diye ben insan değilim ben ruhum diyorum yani çok net olarak. Ee, yani yolculuk o yaratımda başladı yani. O yüzden aşkım diyorum yani aşkın bizi yarattığı anla başladı. Peki ee, doğduk. Hangi şehirde yaşıyordunuz? Ankara'da doğdum Ankara'da doğdunuz. ama Ankara'da çok uzun yaşayamadık. Benim babam eski bir gazeteci ama ondan sonra yurt dışında diplomatlık yapmaya başladı. Dolayısıyla benim çocukluğumun ilkokul dönemi Atina'da geçti Yunanistan'da. Yarım yamalak bir okul şeyim var çünkü orada Kıbrıs Savaşı döneminin herkes okula gidiyor gidemiyoruz falan yani tehditler var. O yüzden ben ilkokul birden kaçtım zaten. İlkokul iki yarısını okudum. Üçü hiç okumadım. Dörde okudum. ve de beşe okudum. Yani öyle bir atlaya atlaya okudum. Sonra ortaokul dönemi Ankara'daydı. Ankara. Tekrar Yunanistan'dan Ankara'yı döndürüyorsunuz. Ankara. Döndük Ankara Anadolu Çok güzeldi. Çok dayak yedim. Her dersten kaldım. <gülüyor> yani İngilizce dahil. Ee, çok... Okulu çok sevmeyen bir öğrenci miydiniz? Yok okulu çok seviyordum da dersler beni pek sevmiyordu galiba. yani. E... Derslerlerimiz. Ve miydi? o dönem ama çok ilginçti. Çünkü... E... Anadolu Sesinde, o dönemde muazzam bir müzik e, şeyi vardı. E, odası. Ve ben orada haftanın 8 saat falan yani gitar falan çalıyordum. yani Çok ilginçti. Çok güzeldi. Sonra o, lise Almanya'da. E, Almanca. Sonra üniversite. Tekrar Ankara. Hacettepe Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi. Amerikan Dili Edebiyatı ve Felsefe. İsteyerek mi ben. seçtiniz? Hayır ben kursa gitmeyi refüze ettim. İstemedim kursa gitmek. Dolayısıyla o zaman işte puanlar yaptığınız sorulara göre e, şey oluyordu, sonuçlanıyordu. Dolayısıyla ben dil puanımla e, buraya girdim. Hatta herkes dediler ki bir daha gireceksin herhalde dediler. Öğretmen mi olacaksın dediler. yo dedim bir daha girmeyi düşünmüyorum. Ben burayı okuyacağım çünkü sevdim ben bölümü yani. Bir sürü değişik eser okuyorsunuz falan filan. O dönemde de bir yandan tiyatro yapıyorum okulda. Bir yandan da e, Turkish Daily News Gazetesi'ne başvurdum. Ve üniversite birin sonu itibariyle gazetecilik yapmaya başladım. Muhabirlik. Ondan sonra bir ek çıkarttık işte falan. Aslında hayatımı onun üzerine bina etmek istedim ama aldım. Tiyatro ve gazetecilik üzerine mi? Evet ya yani tiyatro pek değil ama tiyatro güzeldi ama daha fazla gazetecilik üstüne. Nereden başladı gazetecilik merakı? Şimdi babamdan başladı tabii. Onun çevresi yani o çünkü eski bir gazeteci aynı zamanda. yani Dinleyicilerimizle paylaşabiliriz herhalde babanızı. Tabii Metin Yalman rahmetli oldu ama benim babam işte, hem gazeteci hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde yani 3 tane Türkiye'deki Cumhurbaşkanı'nda tek başlanışmanlık yapmış kişi e, rahmetli Özal'a e, rahmetli Demirel'e ve e, Sezer'e dolayısıyla ilginç bir kişilikti babam yani benim yani böyle baktığım zaman e, ağzım açık dinlediğim bir kişilikti oradan çok etkilendim yani onun gazetecilik döneminden çok etkilendim ama gazeteciliği icra ederken de çok hoşuma gitti yani bir sürü insan tanıyorsunuz muazzam çevreniz oluyor gençsiniz ama herkes size saygı gösteriyor sevgi gösteriyor falan güzeldi ve gazetecilik üzerine bina etmek istiyordum hayatımı. Ama biraz daha geriye git derseniz... ...esasında senin hayalin neydin derseniz... ...yani benim hayalim ben küçükken... ...ben rockstar olmak istiyordum. Yani gerçekten gitarı alıp sahnelerde gitar çalmak istiyordum. Müzik aşkı içimizde hep var bir yerlerde. O vardı ve yani bu gerçekten orta itibaren vardı. Ve ben annemlere dedim... ...ben konservatuvar okuyayım dedim. Ondan sonra Almanya'da muazzam bir şanstı. Çünkü Bond'a o zaman... ...başkent Bond... Muazzam konservatuarlar vardı. Olmadı yani bir şekilde. Oraya yönlenemedim. Ama o rockstar olma dürtüsü hep oldu ben. Çünkü yaptığım her şeyi o Eda yapmak istedim e, hayatta. Neyse benim bu e, şeyde gazetecilik döneminde bir burs aldım ben. Asil Nadir'den. Sonra Asil Nadir battı. Bizim burslar hikaye oldu. Fakat biz ayrıca biraz temkinliyizdir. Ben bir de aynı zamanda Amerika'da... ...pazarlama master yapmak üzere başvurmuştum. Pazarlama iletişim üzerine master yapmak üzere başvurmuştum. Üniversiteyi Hacettepe'yi bitirdik. Yüksek lisans dönemine, dönemine geçtik. Dönemine geçmek üzereyiz işte. Ondan sonra babam dedi ki ben de arabayı satarım oraya gidersin dedi. Ben de gerçekten babam arabasını sattı ve kendimi Boston'da buldum. Yani çok ilginçtir. Orada tabii yani bambaşka bir süreçti. Boston benim için tek başına yaşıyorsunuz falan... Ama e, ayakkabıcıda çalıştım, bir reklam ajansında çalıştım derken hiç tahmin etmiyordum. E, ben Türkiye'ye dönerim falan diye düşünüyordum ya da akademisyen belki olurum, doktora yaparım falan gibi düşünürken bir şirket bir şirketi alıyor Türkiye'de ve dediler ki bize Türk lazım orada çalışacak. Ben dedim ki burada bana şey yaparsanız yani imkan verirseniz daha sonra giderim ben sizinle Türkiye'ye dedim. Onlar da beni işe aldılar. Amerika'dasınız ve Amerika'da bulunduğunuz master yaptığınız süreçte bir yandan da çalışıp aile bütçesine katkı sağladığınız dönemde önemli büyük bir şirket Türkiye'de bir fabrika açmaya karar veriyor Aynen. ve orada Türkiye'den birisini arıyorlar. Amerika'da olacak. Aynen. Orada Türkiye'de çalışmak üzere, geri göndermek üzere yetiştirmek üzere birisini Aynen. arıyorlar Aynen. Ve, ve tam sizin için aslında bulunmaz bir fırsat diye düşünüyorsunuz. İşte yani dedim ki evet herhalde bu dedim benim patikam. Ondan sonra e, ama işte bir sonra? takım bir takım hayaller empoze edildiği için yani sürekli ailenizden, toplumdan falan filan O zannediyorsunuz olayı. Ondan sonra dediler ki senin formasyonunda şey eksik, işletme eğitim eksik. Ondan sonra beni onlar Harvard Business School'a olanlar. Bir anda Harvard Business School'da buldum kendimi. Yani, hem e, iş hem ardından yani, Harvard'da bir eğitim bir imkanı. eğitim imkanı. Ondan sonra dünyanın birçok ülkesinde onlarla birlikte çalıştım. Yani İngiltere'de çalıştım, Meksika'da çalıştım, Fas'ta çalıştım, Bulgaristan'da çalıştım, Dubai'de çalıştım, Suudi Arabistan'da çalıştım, Güney Afrika'da çalıştım. Yani çok farklı pazarlarda çalıştım. Sonra kendimi Türkiye'de buldum. Fakat sonra Türkiye'de... E, Nasıl bir dönüştü Türkiye'ye? E, i̇lginç bir dönüştü. Çünkü ilk defa İstanbul'a döndüm. O benim için yepyeni bir kentti. Daha evvel İstanbul'da hiç yaşamadım ben çünkü. Ankara'da yaşadınız. Ankara'da yaşadım. Ve Türkiye'yi de <gülüyor> çok iyi bilmiyorum yani sonuçta. E, ve İstanbul bana bambaşka bir şehir gibi, bambaşka bir ülke, bir ülke gibi geldi. E, fakat sonradan babam hastalığı devreye girdi. Benim e, Hindistan'a tayinim çıktı. Gitmemem gerekiyordu falan derken. Sonra başka bir Türk şirketi bana bir teklifte bulundu. Ben de okey dedim. Sonra Türkiye'de iş hayatına devam etmeye başladım. Büyük bir şirket Türkiye'de. Herkesin ismini bildiği önemli şirketlerden bir tanesinde. Göreviniz neydi? Ne yapıyordunuz orada? Şimdi aslında iki tane şirket içerisindim ben Türkiye'de hayatında. İlk girdiğim şirkette bir konsept stratejilerin üzerine çalışıyordum. Ondan sonra o şirketten çıktıktan sonra oradan kovuldum bu arada ilk şirketten yani 11 ay sonra kovuldum çünkü şirket satıcı değiştirdi daha sonra beni bir aile dostumuz başka bir büyük şirkete götürdü bundan daha da büyük bir şirkete götürdü Ondan o şirketin sahibi bana şey dedi ya dedi sen dedi bırak CV'yi falan dedi senin aşkın ne dedi Bilemedim tamam mı? Daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Hayır o zaman hiç düşünmemiştim. Yani. Senin aşkın ne? Bilmiyorum dedim benim aşkım ne? Neyse sen dedi işte benim oğlumla tanış falan filan dedi. Biz oradan işte bir baktım benim anlattığım şeyler anlam teşkil ediyor. Yani değer buluyor orada. Çünkü algıdan bahsediyorum. İşte bütünsel marka olmaktan on bahsediyorum. Müşteri odaklı olmaktan bahsediyorum. Ondan sonra çalışanların aslında değer yapılarından bahsediyorum falan filan bir anlam buldu ve gel yap bunları burada dediler ve kendimi o daha da büyük bir şirketin içerisinde buldum ve orada baya bir çalışma yani 9-10 sene çalıştım ben. Yani. 9-10 sene Türkiye'de önde gelen holdinglerden bir tanesinde evet. yönetici olarak yönetim kurulu üyesi mi? Oldum. İca kurulu üyesi oldu. Oldum. Çalıştınız peki e, baktığınızda hikayenizi hani şekilde eğitim hayatı sonra ardından Amerika'da bir master imkanı ailenin şartlarını zorlayarak o sırada karşınıza çıkan bir iş fırsatı global büyük bir şirkette bir iş fırsatı. Onun yönlendirmesiyle Harvard'da bir eğitim süreci sonra dünyada farklı ülkelerde bir iş deneyimi fırsatı bütün bunların sonunda Türkiye'de yine büyük bir holdingde çalışırken bir gün bir şey olmuş olmalı. Bu hikaye <gülüyor> şöyle oldu. E, bir yerde evlenmiş olmalı. Ben dedim ki... E, ben dedim yani... Bana verilen titillerle var olamam yani ben... Bu rahatta başka bir anlam olması lazım. Başka bir mana olması lazım dedim yani. Ve e, durmak istedim ya. Yani durmak istedim. O bir anda o benim çünkü e, yap listem bitti. Ya bitti bunu yapacaksın bunu yapacaksın bunu yapacaksın bunu yapacaksın bunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın. E bitti yani sonra ben izin istedim yani ben ayrılmak istiyorum dedim çok kızlar üzüldüler tabi o zaman ama ayrıldım kolay kolay insanların bırakmak istemeyeceği birçok şeyi e, birçok şeyi evet. önemli ben, bir işi önemli bir pozisyonu bir sabah, ben bir sabah bırakmaya karar verdim Mehmet yani bu anlayamadı insanlar bunu. Sonra, sonra... Bir geri... holdingde yöneticisiniz. Altını çizmek istiyorum dinleyicilerimiz açısından. Bir holdingde yöneticisiniz. Hem de Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden bir tanesinde. Hı. Bir sabah kalkıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben iş hayatımı aslında bu şekilde devam etmek istemiyorum ve bırakıyorum bu görevi evet, Çünkü hayatımın bir anlamı yoktu. Çünkü hayatımda her şey vardı. Veya da listesini yaptığım her şey vardı gibi. İki Yeni bin... bir aşk arayışı mı peki? 2000... Sonra ne oldu? Yani Yılımda söyleyim size. 2008. 2008. Eee... Hayır şimdi sonra ne oldu sonra birçok şey oldu aslında sonra e, yeni bir sabah kalktım dedim ki ben üniversite hocası olmam lazım dedim sonra Türkiye'nin önemli üniversitelerinden bir tanesinde üniversite hocası oldum Diller ki yani senin burada dediler dersin başarılı olabilmesi için dediler yani 6 kişiden fazla kişi gelmesi lazım derse İlk dönem 18 kişi vardı İkinci dönem 80 kişi başvurdu üçüncü dönem itibariyle bana 3 tane şube açmak zorunda kaldılar. Aynı ders için. Üç şu be. Ne ben... vardı? Öğrenciler neden geliyordu? Neden seçiyordu hmm, dersinizi sizce? Çünkü beni garip buluyorlardı belki de. Bilmiyorum ama şu, şu kesindi. Ben anlattığım hiçbir şeyi bir e, deneyim deneyimi olmayan hiçbir şey anlatmıyordum. Yani işte makale yazdım. Yani ben bunu öyle değil. Yani benim bir akademik formasyonum yok ama ben onların deyimiyle sokak hocasıydım. Yani ben gerçekten çok farklı ülkelerde o tozu yutmuş bir şekilde o algı dersini, o marka dersini anlatıyordum. Ve onları da... Algı ve marka dersleri veriyordunuz. Evet, algı, marka, de. pazarlama bu gibi dersler veriyordum. Ama en fazla rağbet gören marka dersiydi aslında. Ve e, sonra Bar Barcelona'dan bir teklif geldi. Yani dediler ki burada verilmişsin böyle bir dersi. Sonra gittim Barcelona'da hani, bireysel inovasyon üzerine bir ders verdim. Yani inovasyon değil, bireysel inovasyon. O da çok tuttu orada. Ee, ve üniversite hocalığını çok sevdim Yani çünkü o ben hocalık yapmıyordum aslında yani kimin hoca kimin öğrenci olduğu belli değil bu hayatta onlar da bana birçok şey öğretiyorlardı yani muazzam bir şekilde e, yepyeni bir gelecekle iç içesiniz düşünebiliyor musunuz yani gelecekte yaşıyorsunuz aslında bakın üniversite hocalığı öyle bir şey gelecekte yaşıyorsunuz ve siz orada kendi deneyimlerinizden onlara bir takım şeyler aktarırken bir şey öğretmiyorsunuz beraber öğreniyorsunuz aslında bunu yapabilen hoca önemli hocadır neyse Sonra bu, bu, bu devam etti ama öbür taraftan da bu bir yoga süreci başladı benim hayatımda yani çünkü ben bir, eşe, bir şey eksik diyordum ya hayatımda bir şey eksik ve yani 4 yaşından beri bir, ben bir aşkı arama olayıyla iç içeyim yani aşk, aşkı arayacağım aşkı bulacağım aşkı arayacağım ve bu yoga sürecine muazzam bir kalp ağrısıyla ben davet edildim kız kardeşim beni götürdü kundalini yoga hiç bilmediğim bir şey daha benden yoga yapmış dediğim. Yani kampın başında kadın bana şey dedi hoca. Ben dedi senin geleceğini biliyordum Semih dedi. Dua kitabıma ismini yazmıştım dedi. Yani daha kadın benim geleceğimi bilemez çünkü ben bir akşam hep karar verdim gitmeye. Yani muazzam değişik olaylar oldu ama en önemli olay 6. günün sonunda ben muazzam bir şekilde yazmaya ve bestelemeye başladım. Yani bakın ben 12 yaşından beri gitar çalıyormuş, bestem yoktu ama 2010 itibariyle Bugüne kadar benim yaklaşık 16 tane falan albümüm var. Yani Yayınlamadığım 180 parçam var yani. Yazmaya başladım. Bugüne kadar yazmış olduğum 2000'den fazla şiir var. Yani e, çıkarmadım. 3-4 tane kitabım çıktı. Çıkarmadım. Daha 15 kitap var. Yani bilgisayarın içerisinde duran ve hala yazdığım 3 kitap daha var. Yani böyle muazzam bir ifade ifade patlaması e, bu süreçten sonra. Kendinizde daha önce hiç keşfetmediğiniz başka bir Semih mi keşfettiniz? Evet öyle oldu ondan sonra ama bu aşk aramaya devam etmeye başladım sonra bununla ilgili bir rüya gördüm bir gün akşam 2011 miydi tabi 2011'de. işte Hazreti Mevlana'yı görüyorum ecdadım iki sıra olmuş etrafında türbenin ben girmeye çalışıyorum hayır giremezsin diyor Aa, babaannem ondan sonra o da bana el atıyor diyor Mevlana gel diyor gel diyor. Ertesi gün o zaman Öğrenci Konseyi Başkanı işte Fatih benim. O aileden. Hocam dedi Şeberz'e gidelim mi? Gidelim dedim. Yani böyle bir anda kaldım. Sonra gittik. Ee, i̇lk Şeberz'e. Ondan beri hep gittim zaten. 6 seneden gidiyorum. İşte oradaki dedelerle konuştuk konuştuk. Ben yazdıklarımı okuyorum. Onlar daha ulvi konuşuyorlar tabii benim haddim değil. Sonra en son sabah böyle ezanında. Dedelerden bir tanesi dedi ki peki dedi sana bir şey soracağım dedi. Hayır. Peki dedi şey değil kim dedi. Şeytan kim dedi. Ben dedim ki o da aşık dedim. Ne ettiyse aşkından etmiş dedim. Kalktı böyle sarıldı. Hepimiz ağlamaya başladık falan filan. Ondan sonra yani değişik sorunlarlık da var. Evet, yani, Ama sonra karşınızda bir anda e, hayallerin peşine düşmüş insanlarla daha doğrusu insanların hayallerini daha gün yüzüne çıkartmak ve o gerçekleştirmek üzerine başka bir e, boyutta buluyorsunuz. Evet başka yine bir, bir gün üniversitede üniversitede odamda oturuyorum. Çok fazla konferansa davet ediliyorum. Bu ders bayağı bir meşhur oldu falan. Bu arada e, dinleyicilerimiz için daha da açmakta fayda var o ders sürecini. İnternetten Semih Yalman adını biraz araştırdığınızda göreceksiniz. Hocalıkla ilgili öğrencilerinin daha önceki eski öğrencilerinin yazdıklarını Semih Bey'in e, baktığınızda e, öğrencilerine amuda kaldırıp ders anlattıran. Evet. E, bütün dersleri aslında masanın üstünde bağdaş kurarak anlatan ilginç bir hocayla karşı karşıyayız değil mi? Evet, onlar da yapıyorlardı ben de yapıyordum aynı şekilde yapıyorduk yani e, evet. ve çok ilginç odamda oturuyorum ve çok fazla konferansı da davet ediliyorum ben, ben diyorum ki yani, bu konferanslar ben öğrenci kulüpleri beni davet ediyor iyi de yani benim bunları konuşturmam lazım diyorum yani çünkü bizim gelecek orada ama adamlar konuşmuyor nasıl ne yaparım da konuşurum dedim ki hayallerini sorayım ben bunlara ve sonra elime bir araştırma geçti. Yani anaokul çağında hayal kurma kapasitesi %98 iken üniversite bire gelin de Bu zaman %2'ye düşüyor. Benim ki böyle şey olamaz. Yani nasıl olacak dedim. Bunlar hayat tasarımlarını nasıl yapacaklar hayal kurmadan. Sonra kendi hayallerimden nasıl vazgeçtiğim aklıma geldi. Hatta kurumlarda çalışan insanların kendi değerlerinden ve hayallerinden kurumların hayallerini kabul ederek nasıl vazgeçtiğini gördüğümü gördüm. Dedim ki ben dedim bu çocuklara hayallerini hatırlatmam lazım. Ve 2013'ün başı işte 2012'nin sonu, sonu Nasıl yaptınız? Nasıl hatırlatmaya başladınız gençlere hayallerini? Bir, bir, bir platform kurdum. Ee, i̇smini de söyleyebilir miyim? Tabii tabii söyleyebilirim. James <gülüyor> Talk diye bir platform kurdum. Hayal et. Ondan sonra çok basit aslında bir dürten konuşma yapıyorum ve onları bir hayal bulutunun üzerine davet ediyorum sahnede. Hayalini soruyorum. Bir dakikan var diyorum. Hayalini anlat. Onlara vadimde de Gücüm yettiği oranda sana bu yolda bir şey açacağım yani ya bir köprü olacağım ya bunu mümkün kılacağım falan ondan sonra ve muazzam tuttu ve tuttuğu gibi şu anda yani biz 18 üniversite üniversitenin içerisinde bir kulübüz Talk olarak 3000 gönüllümüz var 35 bin hayal dinledik 5 milyon gence ulaştık bin hayalin gerçek olmasına sebep olduk kaç üniversiteyi gezdiniz? Türkiye'de? Türkiye'de. Valla ben yaklaşık... dönemde 50 üniversite geziyorum ama ben herhalde 120-160 üniversite geziyorum. Üniversitelere gidiyorsunuz, gençlerin hayallerini dinliyorsunuz. Ben liselere hayalde, de gidiyorum şu anda. Artık liselere de gidiyorsunuz. Ve bu hayallerin içerisinde gerçekleştirebildiklerinizi bugüne kadar yaklaşık 1000 hayal gerçekleştiriyorsunuz. Evet, daha gerçekleşmeyen 34, 34 bin, tane daha bin, bin hayal var. Ve çok kolay gerçekleşir isterseniz aslında. Ve kurumlara da gidiyorum diyorum ki Robin robinutculuk yapıyorum gel bana yardımcı ol diyorum. Bunları destek ol diyorum. Eğer olmuyorlarsa da gidiyorum bankadan kredi alıyorum, bir şey satıyorum. Ben bu yolu devam ediyorum. Bayağı güzel bir gençlerin hayallerini zaman. gerçekleştirmek için artık bundan sonra birazcık adadınız hayatınızı Evet, demediniz. yani ben ben evet buna adadım bunu adadım kendimi. Bunu bunu bir dünya platformu haline getirmek istiyorum. Çünkü bu TED'den de Dünya Ekonomik Formundan da çok daha önemli. Bir takım rakamlardan bahsediyorlar işte. Robotlar devralacak işleri şunlar bunlar. Eğer biz hayal edemezsek evet yok olacağız. Ben size söyleyeyim yani. Peki biz dinleyen dinleyicilerimiz bu hayallerin belki bir kısmını gerçekleştirebilecek imkanları sahiptir. Nasıl ulaşabilirler? Nasıl bu hayalleri görebilirler? Ben hayal gerçekleştirebilir miyim diye düşünen dinleyicilerimiz bizim bir, nasıl öğrenecekler? Bizim web sitemize girebilirler. Dreamstalk.org'a girebilirler. Ee, onun dışında e, hayal hayalatdreamstalk.org'a e, mail atabilirler. Yani hayalatdreamstalk.org ya da e, bir şekilde bize e, bizim bir kitapçığımız var. Hayal menüsü diye. Onun içerisinde bin liradan 50 bin liraya kadar bir sürü hayal var. O menüden e, download edebilirler internetten. E, aynı zamanda biz de onları yollayabiliriz. Size telefon ederlerse. E, yavaş yavaş türemizin sonuna doğru geliyoruz. E, bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz ilginç hayaller arasında neler vardı? Mesela ilk, sorduğumuzda ilk aklınıza gelecek. Vallahi yani e, bir tane kızın... 10 yaşında bir kızın pizza hayali vardı. Hiç pizza yememişti ve pizza yemek istiyordu. Biz bunu gerçekleştirdik. E, açılımı çok muazzamdı. Çünkü bu bireysel bir hayal olmakla beraber 400 çocuk bu kız yüzünden Urfa'da pizza yedi. Ve bir festival haline geldi o gün. E, ama daha da önemlisi e, babası bu kızı e, okutmaya karar verdi. E, daha da önemlisi bu kız bir burs aldı. E, bir başka özel kolejden. Ve aynı zamanda daha da önemlisi bu kızın oturduğu köy ve oturduğu yer e, muazzam bir aslında antik yapı. Ve şimdi biz oraya bir hayal üniversitesi kurmaya çalışıyoruz. Urfa'da, Şanlı Şanlıurfada Şanlı Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben programımıza teşekkür konuk ediyorum. olduğunuz için. E, son olarak dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz, söylemek istediğiniz son mesaj, son söz. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki bakın diyorum ne paranız, ne diplomanız, ne çevreniz, ne tanıdıklarınız... Ne arabanız, hiçbir şey değil. Siz hayaliniz kadarsınız. Dolayısıyla hayal edin ki olun. Hayal etmekten hiç vazgeçmeyenlerin ülkesinde hayal ettiğimiz sürece çok daha iyi yerlere gideceğiz diye düşünüyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, evet efendim bugün programımızda hayallerin peşine düşmüş bir insanı aslında konu olarak aldık. Yaşama öyküsüyle beraber. Ee, çok iyi okullarda okuyup iyi, iyi iş imkanlarına sahip olmuş. Türkiye'de herhalde birçok insanın özendiği o büyük holdinglerde yönetici olmuş, yönetim kadrosunda yer almış ve bir gün bir sabah kalktığında bu buraya kadar deyip o iş hayatını, o yaşamını İş yaşamını orada sonlandırıp daha sonra bu ülkede gençlere hayal kurdurmak, her şeyden önce hayal kurdurmak üzere yola çıkmış. Anadolu'yu karış karış gezmiş, birçok üniversiteye gitmiş, binlerce genci dinlemiş. Ardından da o dinlediği hayalleri gerçekleştirebilmek için elindeki bütün imkanları seferber eden ilginç bir yaşam öyküsünü, bir hayalperesti konuk... Aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız başka insanlara, programımızı dinleyen dinleyicilerimize yeni kapılar, yeni hayaller için ilham olmuştur bu yaşam öyküsü. Sizler de kendi öykülerinizi paylaşmak, aynı zamanda programımızı takip etmek, konuklarımızın fotoğraflarını görmek, geçmiş program linklerine ulaşmak isterseniz Facebook üzerinden kendi gizli öyküleri sayfasını takip edebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yeni bir konuk yeni bir yaşam öyküsüyle burada olacağız. Sizleri de programımıza bekleriz. Ben Kenan Doğan tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri